Şamurlu bir damla iken Sen beni yıkıldın bir derya Şamurlu bir damla iken Sen beni yıkıldın bir derya Deryalar içinde derya Bak gör içinde ne var ya Deryalar içinde derya Bak gödi içinde ne var ya Öyle sen bu derya Sıradan değil bir derya Öyle sen bu derya Sıradan değil bir derya Doğruyor her bir damla bu deryadan yeni deriye. Doğruyor her bir damla bak yeni den yeni derya. Bu deryayı derya yapan Çeşit çeşit ah sen katan Bu deryayı derya yapan Çeşit çeşit ah sen katan Baştan belli hemen zaten Vallahi sen billahi sen Baştan belli hemen zaten Vallahi sen, billahi sen Bu deryada dip bulunmaz Öyle derin sonu gelmez bu Deryada Dip Bulunmaz Öyle Derin Sonu Gelmez Orda Olan Daim Ölmez başı Bir Gün Derde Girmez Orda Olan Daim Ölmez başı Bir Gün Derde Girmez Yüce bir deri ya bu deri ya uçsuz bucaksın bir deri ya. Yüce bir deri ya bu deri ya uçsuz bucaksın bir deri ya. Bunu bana veren der ya, Siz düşünün ne bir der ya. Bunu bana veren var ya, Siz düşünün nasıl der ya. Bu deryadan Arta alan yedice etti nice inan bu deryadan Arta alan yedice etti nice inan yeter kardeş bunlar her an yok sözümde Hiçbir yalan Yeter kardeş Bunlar her an Yok sözüm de hiç bir yalan ya benim göbek adım Kul Ahmet ise lakabım Derya benim göbek adım kulahmet ise lakabım Senin yoluna turabım Affımı isterim daim. Senin yoluna turabım. Affımı isterim daim.